Yedinci Macera Dedim ya, bu son seyahat tamamen istemim dışında gerçekleşti. Gerçi sakin geçen 3-5 aydan sonra yeni bir seyahat düşüncesi içimde depreşmiyor değildi. Ne ki hem yaşlandığımı hissettiğim için ve hem de verilen sözleri çiğnemenin hakkatında büyük bir kusur ve ayıp olduğunu bildiğimden gönülsüz kaldım hep bir zaman. Derken bir sabah sultanın veziri Cafer çaldı kapımı. Halife Harun Reşid'in beni görmek istediğine haber verdi. Birlikte vardık huzuruna. Sultan gayet mütebessimdi. Hediyeleşmek sünnettir dedi. Ne demek istediğini anlamıştım. Yüklettiğim hediyeleri ve cevap mahiyetinde kaleme aldığım bu özel mektubu şaha iletirsen çok memnun olacağım. Rica dolu ifadeler de olsa halife emri bu. zaten serde seyahat hevesi var. Durur mu hiç denizci sindbat? Durmaz tabii. Ailemle vedalaştıktan sonra hediyelik yükleri gemiye attırıp özel mektubu koynuma aldım. Sultanın minnet yüklü bakışlarına muhatap kalmanın gururu içinde emrime tahsis edilen kaptan ve tayfalarla açıldık Engin Deniz'e. Bu sefer hiçbir adıya demir atmadan doğruca Şah'ın ülkesine vardık. Halifemizin özel mektubuyla hediyelik yüklerini kendilerine takdim ettikten sonra Nazikçe dönmek istediğimi söyledim, kalmam için ısrar etti. Bakmakla mükellef bir ailem olduğunu ve dört gözle beni beklediklerini söyleyince ikna oldu. Hüzünlü gözlerimizden yaşlar akıta akıta vedalaştıktan sonra dönüş yolculuğuna başladık. Dört gündür denizdeydik. Bağdat tütüyordu gözlerimde. Beşinci günün sabahı bir korsan gemisinin hücumuna maruz kaldık. Elimizde silah namına hiçbir şey yoktu. Kendilerine karşı çıkanları öldürdüler. Ben ve benim gibi kaderini ağlayan birkaç kişiye esir alıp gemilerine götürdüler. Geminin gün ışığı girmeyen alt katında kürek çekiyordu abire. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyordum. Sanırım iki ya da en fazla üç hafta bir gün adıya yaklaştığımızı haber verip artık kürek çekmememizi emrettiler. Bizi bir kayıkla karaya çıkarıp o adanın zenginlerine sattılar. Fil dişi avcısı namıyla meşhur bir tüccar satın aldı beni. Önce korsanlar derken şimdi de bir tüccara kölelik yapmak ağrıma gidiyordu, ne ki çaresizdim. Öte yandan yaşamak istiyorsam bu çileye de katlanmam gerektiğini biliyordum. Bir sabah tek gözlü, salaş hanemde, karamsar düşünceler altında otururken, efendimin beni çağırdığını duydum. Palas çıkıp bir koşuda vardım yanına, soluk solaydım, içerden bir yay ve birçok ok getirtip fil avlamak üzere beni ormana yolladı. Yayı ve okları sadaha yerleştirdikten sonra koşar adımlarla gittim ormana. Burada adet yüksekçe bir ağacın tepesine çıkıp altından geçmekte olan filleri oklamaktı. Ben de öyle yaptım. Saatlerce boşu boşuna bekledim. Tam ümidimi kesip dönmek için aşağı iniyordum ki birdenbire büyük bir sarsıntıyla sallanmaya başladı ağaç. Çok geçmeden hızla koşan bir fil sürüsü belirdi az ötemde. Hemen yayımı gelip oku kurdum. Fırlattım, vuramadım. Bir daha, bir daha derken sadaamdaki 20 kadar ok tükendi. Onlarca fil arasından ancak birini avlayabilmiştim. Hemen dönüp efendimi durumdan haberdar ettim. Birlikte fili öldürdüğüm yere geldik. Zavallı hayvana içim acıdı fakat bunu yapmaya mecburdum. İçimden bu tüccara ilenirken adamları geldi yanımıza. Genişçe bir çukur kazıp fili oraya gömdüler. Bir hafta sonra da gidip Filin çürümüş cesedinden kopan dişlerini alıp zalim tüccara getirdiler. Bu lanet, kahredici dramı daha sonra onlarca kez daha yaşadım. Her defasında vurduğum filleri toprağa gömüyorlar, cesedi çürüdükten sonra da dişlerini alıp efendilerine teslim ediyorlardı. Bu vahşi fil dişi avcısı da bunları satarak epi para kazanıyordu. Birkaç ay böyle geçti, bir gün yine istemeye istemeye fil avına çıktım, ağacın tepesine tırmanıp gelmelerini bekledim. Saatler geçtiği halde hiçbiri çıkmadı karşıma. Karanlık bastırmaya yakın can sıkıntısından gözlerimi dinlendireyim dedim. Dedim demesine de uyuklamışım resmen. Ağaç büyük bir gürültüyle sarsılınca gözlerimi açıverdim. Beş on tane fil, öyle öfkeli sesler çıkarıyorlardı ki bir an sahar kalacağımı sandım. Kimi ayaklarıyla ve kimi de başlarıyla ağacın gövdesini oynatıyorlardı. Çok geçmeden kökünden söküp devirdiler ağacı ben de tepe taklak düştüm yere korkumdan cansız numarası yapıp yüzükoyun yattım sürünün lideri olan iri cüsseli dişi fil kalın hortumuyla beni yerden kaldırıp sırtına attı ne oluyor demeye kalmadan ormanın iç taraflarına doğru koşmaya başladılar can kuşumun birazdan beni terk edeceğini düşünerek kayıflanmaya başlamıştım ki filler ansızın duru verdi sürünün lideri Kulak yırtan sesiyle benim göremediğim etrafındaki düşmanlara gözdağı verdikten sonra dizlerinin üzerine çöküp bir süre bekledi. Bunun bir işaret olduğunu anlamıştım. İnmemi bekliyordu. İndim. Sonra ağır ağır doğruldu yerinden yürümeye başladı. Bu da bir işaret dedim kendime onu takip ettim. Gide gide açık bir araziye denk geldik. Durdu. Az ileride büyük bir çukur vardı. Hortumunu dikerek orayı işaret etti. Ürkek adımlarla yürümeye başladım. Çukurun başına varmıştım ki, gördüklerim karşısında tümüyle afalladım. Çukurun içinde bir sürü leşiyle dişi vardı. Artık filin ne demek istediğini tamamen anlamıştım. Onları öldürmememi, bunun yerine eceliyle ölen fillerin dişlerini toplamamı istiyordu benden. Yelpazeyi andıran kulaklarını okşayıp kömür karası iri gözlerinden öptükten sonra dişleri bir torbaya doldurup alçak efendimin yanına vardım. Torbayı yere fırlattım. İçindeki onlarca diş dışarı çıktı. Bunu gören zalim adam nasıl olduysa, beni azad ettiğini söyleyip ülkeme dönebilmem için birkaç altın sokuşturdu avuçlarıma. Öfkemden hırsımdan tir tir titriyor, ağzını burnunu kanatmak geçiyordu içimden. Ancak bunu yaptığım takdirde düşüncesinden caycağı kesindi. Karışık duygular içinde evinden çıktığım gibi, koşar adımlarla hemen limana vardım. Basra'ya giden ilk gemiye binip, günler sonra Basra'ya, oradan da birkaç günlük yolculuk sonrası Bağdat'a vardım. Kah öfkelenerek, kah hırsımdan ağlayarak başımdan geçenleri anlattım. Bunların derhal yazıya geçirilip kütüphanesinin baş köşesine konulmasını emretti sultan. İzin isteyip evime vardım ve artık o günden sonra bir daha deniz yolculuğu yapmadım. Son macerasını da bitirdikten sonra hamala dönmüş Sinbad ve bunca servetimi nasıl biriktirdiğimi öğrendikten sonra ardını getirememiş uzun bir süre, hamalın esrik gözlerinin içine bakarak takılmış ona, var mısın yeni bir yolculuğa? Epey zaman kahkaha sesleriyle çınlamış havlu. Vaktin hayli ilerlediğini fark eden hamal, yaştaşı olan denizciye teşekkür ederek küfesini sırtladığı gibi ayağa kalkmış. Giderken hizmetçinin biri yanına sokulup cebine bir altın kesesi bırakmış. Karanlık sokaklara geçerken bir yandan koyunundaki altın dolu kesiyi yokluyor, bir yandan da dinlediği maceraların etkisinde kalarak denizcinin yerine kendini koyuyormuş. Hikayesini bitirdikten sonra Şehriyar'ın gözlerinin içine bakarak naif bir dille konuştu Şehrazat. Meşhur denizci Sinbad'ın hepsi de birbirinden enfes yedi macerasını beğendiğinizi umuyorum. Dinarzat, şekeri elinden zorla alınmış mızmız bir çocuk edasıyla hemen araya girdi. Devamını istiyorum abla. Şehriyar, doğmakta olan güneşi işaret ederek Cevap vermeden kalktı ayağa. Tam hareminden çıkmak üzereydi ki, Şehrazat'ın kadifemsi sesiyle içi titredi. Yarın gece son hükümdarım. Bu yumuşak sesi duyar duymaz, asıllı çehresi şehriyarın. İçini eriten sesin sahibine sarılmak istedi bir an. Fakat Dinarzat'ın silüeti girdi araya. Yatakta yalnız başına kaldıkları zamanlar olmuyor değildi. Ancak bunlar sayılı dakikalardan ibaretti. Duygularına hakim olmak için kendini çok zorladı. Yatağa girdiklerinde, Şehrazat, iç gıdıklayıcı nefesiyle kulağına şöyle fısıldadı. Yarım gece hayatımın masalını anlatacağım size.